cevaplıyor olabilmeniz lazım. Ki bu neurobilim açısından çok çok ilginç şey durmuyorsa muhakkak ki yok olur ortadan. Bilmenin anlamalı tahminlerde bulunmuş olmalı ki insan türü devam edebilir. Şimdi emin olun ki arkadaşlar antik çağda bugün bildiğimiz söylenmeyen hiçbir şey yok. Adamlar her şeyi bilmişler. Her şeyi söylemişler. Peki diyeceksiniz ki, o zaman o kadar asırlarca insanların yaptığı şey ne? İnsanların asırlarca yaptığı şey şu. Oradaki insanlar antik çağda felsefede felsefe metodolojisini kullanarak bu bilgiye ulaşmışlar. O metodolojide nedir? Rasyonel düşünme. Halbuki bilimin tekniği çok farklıdır. Gözleyecek, ölçecek. Dolayısıyla her ne kadar antik çağda bütün bu laflar edilmiş olsa da değil... ...pozitif bilim kaps kapsamında ve pozitif bilim teknikleriyle bunların bir kere daha gösterilmesi tekrarlanması ve çok sert bir terim olmakla beraber kanıtlanması gerekiyor. Dolayısıyla çok önemli insanlar var. Platon, mesela Platon bugün klinik psikolojide, humanistik psikolojide vesairedi. Orada söylenen bütün lafları, Platon'un felsefesinde biz görebiliriz. Aristo, kuşkusuz ki insanların en büyük damlilerinden bir tanesi bilimi, bilimi sınıflaması bir sürü konudaki düşünceleriyle arşivet. Doğanın teknik ilkelerle mekanistik ilkelerle açıklanabileceğini sistematik olarak söylemiş bir kişi. Ve ondan sonra da tabi o orta çağ dediğimiz bir başka çağ geliyoruz. Thomas Aquinas, önemli bir adam. burada bir düğünistik ben dedim ki bakın ben burada karşınızda duruyorum. Bir entite, bir bütünlük olarak iki şeyden oluşuyor. Bir, bir bedenim var. Bir i̇şte şey, işte yüzüm, saçlarım, şunun, bunun var. Bir de ben size bir şeyler anlatıyorum. O bir şeyleri de ben zihnimden anlatıyorum. Demek ki iki tane şey var. Bir zihin, bir beden var. Ve sorun bunların birbirlerine nasıl ilişkide olduğu sorunu ki psikolojinin hikayesi de bundan çok yakınlar bir zaten. Şimdi o zaman bunların ikisi birbirine nasıl ilişkili? Thomas Aquinas diyor ki, hiç ilişkisi yok. Beden ayrı, zilin ayrı, her şey ayrı. E burada gücü olan zinin beden değil. İşte o yüzden de Orta Çağ felsefesinde, Hristiyanlıkta kendilerine, ezgirtilme, şubu etme falan filan gibi işler ortaya çıkıyor. Ama bunu niye söylüyoruz buranın işi? İşte öyle de bir görüş var. Dünya biliminde, evrensel bilimde iki tane sıçrama var. Bir, antikça, klasik Yunan. İki, Rönesans. Rönesans'ın Osmanlı İmparatorluğu'yla da çok yakından ilgisi olduğunu siz zaten burada biliyorsunuz. Şimdi Rönesans'ta şu isimleri görüyorsunuz. Kopernik, kiliseye tamamen aykırı. Kiliseye göre dünya ve insan her şeyin ortasında. Kopernik de bir hayır. Evrenin Evrenin ortasında... O zaman evren zannediliyor bir gezegenci. Evrenin ortasında güneş var. Bu kişiye çok açık bir şey. Anlaşılan başlangıçta da çok bunun farkına varmıyorlar. Daha sonra Bra, Kepler, Galile gibi adamlar görürsün. Bunların hepsi astronomide giderek ve nihayet teleskopun da kullanılmasıyla gözlem ve ölçme teknikleriyle. Bir şeyleri bulmaya ve koymaya çalışıyorlar. Şimdi astrolof bizi ne ilgilendiriyor? O teknikleri kullanmaları açısından ilgilendiriyor. Gözlem ve ölçme. Ve bu gözlem ve ölçmelerle bir evren ilkesi. Güneş ortadadır. Newton. Tabii ki çok önemli bir adam bilim felsefesi açısından. Dolayısıyla pozitivist felsefe Newton'u da Newton bunlar. Değil ortaya çıkarıyor. Pozitif bilim yaklaşımıma ve deneysel yönteme doğru. Yani dikkat ediyorsanız şimdi burada ne yapmaya çalışıyor? Önce hani psikoloji öncesi bilim dedim ya, o bilimin nasıl geliştiğini göstermeye çalışıyorum size. Bir de part. Psikoloji açısından çok önemli bir adam. 1596-1650 hemen Rinesans'ın başında yaşamış olan bir adam. Doğal felsefesi yaklaşımını formüle etmiş olan bir adam. Nedir doğa felsefesi yaklaşımı? Çok basit olarak, bütün olaylar doğal olarak açıklanabilir. Bütün olaylar mekanistik olarak açıklanabilir. Doğada nedensellik, kozalite vardır. Nedenler, sonuçları doğur. Yani olaylar kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bir takım nedenler oluşur, bunlar sonuçları doğurur. Bu çok önemli. Niye çok önemli? Hemen araştırma teknikleri dersimize hatırlıyoruz. Ve neyi hatırlıyoruz? Deneysel yöntem. Nedir deneysel yöntem? Bağımsız değişken değişimlerine bile bağımlı değişken üzerinde etkisine bakıyor. Buradaki felsefe ne? Bağımsız değişken, bağımlı değişkenin delilidir. İşte bu olay esasında doğal felsefesi yaklaşıma bağlı olaymış. İkincisi. Şimdi ben bir varlık olarak iki şeyden oluşuyorum. Beden ve zihin. Bunların birbiriyle ilişkisi, bir ilişkisi yok. Thomas Aquinas'a göre, Platon'a göre hiçbir ilişkisi yok. Depart ilk defa sistematik olarak, ama tabii Akmeon'da esasında bir gün Yunan ters etesi olduğunu söylemiştir. Fakat bildiğiniz bir sistematiğe göre Depart ilk defa bu ikisinin birbirleriyle etkileştiğini söylemiştir. Yani ikisi ayrı değil, biri birine etkiliyor, biri diğerini etkiliyor. Hatta birinde de bir yer göstermiştir. Kinal bez, şurada, etkileşme yeri de burasıdır demiştir. Yani beyne de direkt olarak bağlanmıştır. Demişti ki, beden, nedensellik ilkelerine göre çalışır. Dolayısıyla bedende nedensellik vardır. Dolayısıyla işte bir şey görürsünüz, bu beyne gider, oradan dışarıya çıkar bir tepki yaparsınız. Ama zihinde nedensellik yoktur demiştir. Şimdi burada şunu hemen şey yapıyorsunuz. Orta çağdan çıkışta bir adam bu. Gerçekten mi öyle düşünüyordu? Yoksa o kadar kadarını söylemeye cesaret mi edemedi? Orasını bilmiyoruz. Fakat en azından bedenin bedensellik ilişkilerine göre çalıştığını ortaya koyuyor. Sizin okumuş olduğunuz fizyoloji, psikolojinin babasıdır. Neden babasıdır? İlk defa bedene zihinle nasıl etkileştiğini ortaya koymuştur ve her şeyle beraber de modern önümüzdür. Şimdi defa demişti ki her şeyden çok önemli olarak biz sonuçlara olayları gözleyerek ve olayları ölçerek ve olayları birleştirerek varabiliriz. Şimdi bu çok farklı bir mantığı muhakkak işin içine girmesi gerektiğini söyleyen bir şey. Çünkü o kadar olan en azından bilgi üretmede kullanılan düşünme biçimi tümden bilimsel çıkarım yani dediktif yaklaşım. Nedir de yaklaşım? Bir genel kaide var, bir ön koşul var. Eğer genel ifade doğru ise ve eğer ön koşul gerçekleşmişse, o zaman A oluşur. Şimdi ben size bunu şöyle Bu kendilik doğuran tühene içindedir bir anlamda. Böyle bir düşünmemiş. Şimdi mesela bir ben size bir şey söyleyeyim. Kadınların sözel yetenekleri daha düşürür. Değil mi? Aynen. Değil mi? Genelde. Galiba öyle. Peki. Benim genel ifadem bu. Şuna gelelim. Ayşe bir kadındır. Ayşe'nin kadın olduğu konusunda en ufakta şüphe yok. O zaman Ayşe'nin de genel yeteneği çok düştü. Yani siz bunu doğru olarak kabul ettiğiniz an, bu da bunun bir örneği ise şu kaçınılmaz bir biçimde doğrudur. Bundan bilgi mümkün. Dolayısıyla diyor ki muhakkak ki bizim bir başka şey daha varmamız lazım. O da endüktür çıkarı. Yani bir sürü görgü kanıtımız olacak. A, B, A, A, 1, A, A, N ve bunlardan bir B'ye varacağız. Eğer A'lar doğrulur ise o zaman B bir olasılık ile doğru. Yani bir öncekinde deliktif mantıkta ne vardı? Kesinlik doğrudur, yanlışdır. Kanıtlamak. Burada ise doğrulamak. Şimdi o zaman ne oluyor? Şöyle bakalım. Deneysel yani bilimsel mantıkta çünkü bilimin en önemli de başlıca ve yegane tekniği vazgeçilemez tekniği deney. Deney derken deneme anlamında deney değil. Bağımsız değişkenlerin değişimlerin bağımlı değişkenle etkisinin gözlenmesi ve o sırada bütün karıştırıcı etkilerin kontrol edildiği. Bilim tekniği budur, neden? Çünkü bilim doğada nedensellik olduğuna inanır, kozarite olduğuna inanır. Ve bu kozariteyi ortaya koyabilecek, diye, yani teknik de deneydir. Dolayısıyla deneysel, yani bilimsel mantık mantıktırıyoruz. Ne olması gerekiyor? Bu indir, mükültüdür diye bir şey yok. Bu ikisinin birlikte kullanılması gerekiyor. Yani dedüktif mantık ve endüktif mantığı beraber kullanılması gerekiyor. Önce tüne mantıkla açıklayıcı ifadeleri oluşturacaksınız. Bilimde biz bunu ne diyoruz? Denence, hipotez, kram veya teori ve bu ifadeleri test etmede de gelimsel mantık kullanıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Önce kramı oluşturuyoruz. Bununla ilgili örnekleri topluyoruz. Örnekler kramı desteklerse buradan yeni çıkarsamalar yapıp bunları gözlüyoruz ve böyle bir döngüsel halde emliktif ve deliktif mantığı beraber kullanıyoruz. Şimdi işte bu depart tarafından sistematik olarak söylenmiş olan bir şeydir. O zaman bilme bitirmeden önce şunlara kısaca bakalım. Demek ki bilme ve açıklama yolları ne oluyor? Orta çağdan başlayarak 18. asıra doğru gelirken deney yoluyla bilme haline geliyor. Ki bu da pozitif Nedir? Bizim bilimsel bir çalışma yapabilmemiz için... ...veyahut herhangi bir alanın bilim niteliğinde olabilmesi için... ...ke psikolojiden söz ediyoruz şimdi. İlgili olayların gözlenebilmesi lazım. Gözlemek demek ikinimden çıplak bir yoldanlarınızla değil... ...bunu teleskopla, mikroskopla, şunla bununla müştlendirebilirsiniz... ...ama bir şekilde gözleyebilmeniz lazım. Gözlemek yetmiyor... Ölçebilmeniz, yani gözlemleri sayısal ifadelerle eşleştirebilmemiz gerekiyor. Bunlar bilimin olmazsa olmazları. Gözleyeceksiniz, ölçeceksiniz ve çünkü bunların üstünde istatistik yapacaksınız. İletebilmeniz gerekiyor, bilgiyi iletebilmeniz gerekiyor. Kavramlar da değil, kavram varsa eğer operasyonel tanımlarla, işe vurup olarak tanımlamamız gerekiyor söylediğiniz şeye karşınızdakinin karşınızdakinin tam olarak anlamasını sağlayacak biçimde hareket etmeniz gerekiyor. Tekrarlanabilmesi gerekiyor. Ve bu yolda yani ispatlanabilmesi gerekiyor. Ve bütün bunların temelinde de meslek. İşte psikolojinin bilim olma hikayesi içerisinde bu gelişmeler çok önemli. Çünkü bilim olması için önce bir bilimin olması lazım. İşte bilimin nasıl olduğunu böylece görüyoruz. Demek ki neydi de, psikoloji öncesi bilim pre-cognitive science. Şimdi ise bilim öncesi psikolojiye bakalım. Şimdi psikoloji ilk defa 1879'da mı var oldu? Yani bilim olarak olduğu zaman mı var oldu? Hayır. Psikoloji tabaştan ilk varılmıştı. Mağaradaki adam içinde var mağaradaki adam karısının neye kızdığını anlamıyorsa herhalde hayatı çok zor olurdu. Veya da çocuğuna ne yaparsa ne olacağını eğer tahmin edemiyorsa o çocuğu hayatta kalacak bir biçimde yetiştirmesi elbette ki mümkün olmayacak. Dolayısıyla her zaman vardı ve o psikolojinin adı felsefi psikoloji. Nitekim psikoloji bölümleri Amerika'da olsun, Türkiye'de de olsun Önce felsefe bölümünü içerisinde. Şimdi psikolojinin dilemasını... Şimdi şuna çok dikkat edeceğiz. Psikoloji ilk defa çalışılırken felsefe içinde bunun adı ruhdur. Ruh diyorlardı o zaman. Daha sonra bunun adı zihin oldu. Rönesans'ta. Daha sonra bununla beraber bilinç oldu. Watson'la beraber davranış oldu. Tabletin revolution'la bilissel devrimle birlikte biliş oldu. Bugün ise biliş çizgi değil. Psikolog olarak tabii ki biliş ama tek başına yetmiyor. Aynı zamanda beyni işin içine koymamız gerekiyor. Siz şey biliyorsunuz mitolojide bir kavraman, bir yarı tanrı. <gülüyor> e, onun hikayesini de şimdi anlatmayalım ama... Bu, bu mitolojideki kadına itirafen bu dal psikoloji seşenin logosu yani bilimin halini almış. Ve bu devirlerde nasıl bilirim? Bilgiyi nasıl bilirim? Ruh'u nasıl bilirim? Bilirim. Ne demek bilirim? Bilirim. Çünkü ruh Ruhu, ruh kendi sezgimi niteliklerinden bilir. Yani bu tamamen bir kendini doğrulayan kehanet haline değil mi? Yani ruh, ruhu bilir. Şimdi sorun ne? Bilimin eğer bir tanecik bana şeyi söyleyecek olsanız, bana benim için bir kelime söyleyin. Çok önemli bir kelime. Herhalde bunu obje bilir. Benim obje bilir. Şimdi bakın ne yapıyor ruh, ruh kendini öz nitelikleriyle bilir dediğimiz zaman? Şimdi bir nesnenin niteliklerini yani zihin kendi niteliklerini veya ruh kendi niteliklerini bu nesnenin kendi nitelikleri yoluyla anlamı. Yani bu esasında subjektivitenin ta Dolayısıyla bundan bilim olmaz. Şimdi ondan sonra ne geliyor? işte Rönesans'la beraber artık o ruhun adı zihin oluyor. Çünkü mental proseslerden söz edilmeye başlanıyor. Ve iki tane mekanizmadan bahsediliyor olması bizim psikoloji bilime götürdüğümüz yolda çok önemli. Bunlardan bir tanesi zihinsel mekanizmalar yaklaşımı. Burada İngiliz görgüncü ve çağrışımcılarını görüyoruz. Bu adamlar diyorlar ki felsefe dersinizden biliyorsunuz. Zihin doğuşta bir boşpla gibidir. İnsanlar duyumsar, bu duyumsamalar zihne gider. Duyumlarla da davranışlar arasında asosiyasyonlar, yani bağlar oluşur. Ondan sonra basit fikirler ortaya çıkar. Basit fikirler asosye olur, birbiriyle birleşik, karmaşık fikirler ortaya çıkar. Ve bunun devamlı bir şeylerle bir şeyler bağlanıyor. Şimdi bir şeylerle bir şeyler bağlanıyor denirken, tabii ki burada neden söz edin? Mekanistik bir zihin anlayışı. Bir şeyler, bir şeyler geliyor, geliyor, bağlanıyor bir. ikincisi indirgenici bir zihin, zihin anlayışı. Nedir? Kocaman o zihin, o çok önemli zihin. En temelde neye indirgeniyor? Basit duyumlara indirgeniyor. Ondan sonra pasif bir hareketlilik, bir hareketlilik var ama pasif, yani böyle fikirler ve idealler arasındaki banalara bağlı ve bunun bir sürü başka yönleri de var ve görgüncü. Görgüncü. Yani zihinlenen şey gözlenebilen olaylarla başlığı. Yani duymlarla var Görgüncülük. Şimdi bakın bu lafların hepsinde sünde bugünkü psikolojinin uzantıları. Zar. Biliyorsunuz ki psikolojinin en önemli ilkelerinden bir tanesi bakımın. Yani biz deriz ki öğrenme esasında temelde en azından operant ve klasik koşullama asosyasyonlarla buluşur, değil mi? Dolayısıyla bugünkü bilimsel psikolojinin en önemli ilkelerini İngiliz Görgüncü ve Çarşıcı'ya ortaya atıyor. Ve bu senin mekanik bir olay olduğunu söylüyor. Şimdi burada bir ikinci mekanistik anlayış daha var, yine zihinsel. Fakat bu defa Almanlardan söz ediyoruz. Aktif zihin kavramı. Laudit, kamper bak. Bu adamlar diyor ki, evet deneyimler misal kam. Evet deneyim önemlidir. Hani İngiliz diyor ya, deneyimlerle konuşuyor. Deneyim önemlidir. Deneyim gereklidir. Ama yeterli değildir. Çünkü o deneyimi organize eden zihinsel süreçler ve işlemler vardır. Ve bunlar doğuştandır. Bir. İkincisi, Esasında her algı algılayana görevlidir. Dolayısıyla sübjektivdir. Sübjektiv olduğu için psikoloji bir bilim olamaz. E, mesela Leibniz ve Herbert'ta her şeyin temeli monadlardır. Adına monad denen birimler vardır. İsterseniz bunu atom olarak düşünebilirsiniz. Ama Leibniz'e göre bütün evden her şey, zilin, taş, toprak her şey bu monadlardan oluşmuştur bu monadlar birleşi aktif olarak birleşir ve gidene kavrayışlar ortaya çıkmaya başlar. Şimdi bu çok felsefi bir görüş ama neyi beraberinde getiriyor? Hem humanistik, klinik psikolojinin temelini oluşturmaya doğru götürüyor. Aynı zamanda da zihnin aktif olarak bilgiyi düzenlediğini söylüyor. Yani böyle çık çık çık çık çık çık böyle logle golefa gibi birleşmiyor. Zihin aktif olarak birleştiği olayları. bu uzantısı ki Geçti atmış Şimdi bize sanki ilgili değil ama yolumuzun üstündeki önemli sınır taşlarından bir tanesi şu. Fizyolojik mekanizmalar yaklaşımı. Fizyolojinin fiziği. Yani fizyoloji biliyorsunuz canlıların organizmik özellikleriyle ilgili, bununla ilgili bilim dalı. O bakıyor ki adam Fizyoloji için başka yerlere bakmayın. Fizyoloji de bütün fiziksel olayların tabi olduğu kurallara tabidir. Dolayısıyla fizyolojinin fiziği, daha sonra bu başka bir şeyin fiziği haline gelecek, psikoloji zaten oradan ayağa kalkacak. Kimişli, hipopatların şey, hepinizin bildiği gibi tıbbın öncüleri, modern anatomi, modern fizyoloji bedeninin kimyası ve sinir sisteminin elektriksel bir olay olduğu fikri. Bütün bunlar neyi beraberinde getiriyor? Fizyolojinin fizik. Şimdi şu sayının hiç unutmayacağız çünkü olay öyle gelişti. Birinci gelişme bir beden. Bütün olayların tabi olduğu ilkelere göre çalışır. Beden. Bakın daha zihin falan yok. Beden çalışır. Güzel. Onu Descartes söylemişti, değil mi? O ilkelere göre çalışır. Şimdi bu adamlar daha güçlüsü. Çünkü defter ne kadar bilim ve sayının ise be, yine de sistematik bir bilimsel çalışma değil onun yaptırdığı. Çok zeki bir adamın düşünceleriyle ve gözlemleri ortaya koyduğu bir şey. Bir adım daha, bu adımda ne var? Görelimetri, Kavanis, Hart gibi adamlar, bunlar Türk doktoru. Zaten Sıfırışın sı, şeysi yolu üzerindeki kişilerin çok büyük bir çoğunluğu tık doktoru yoktur. Çünkü bilim o zaman hani bizim ilgilendiğimiz türden bilim tık doktoru vardır. Şimdi öyle ayetleniyor ki esasında zihin çok karmaşık bir organizasyondur. Organizasyonun karmaşıklığıyla ilgili olan bir şeydir. Ve en karmaşık organizasyonda insan zihninde vardır. Bu insan zihninin ilişkili olduğu yapının karmaşıklığından Biraz böyle felsefi, işte tıkla karışık bir felsefe falan görmekle beraber bakın dikkat edin ne oluyor? Başlangıçlar böyle tık tık tık, tık lego yapar gibi fikirler birleşiyor veya işte zihin aktif ama hani felsefi açıdan bir şeyler söylemiyor. Burada ilk defa tıp doktoru çok karışık bir organizasyon zihin doğurur. Bir bir düşünce var. O zaman hemen şöyle okuyoruz Zihin Bedensel faaliyetlerin bir ürünüdür. Şimdi demin neydi? Beden fiziksel yasalarla açıklanır. Zihin de bedensel faaliyetlerin bir ürünüdür. Aynen kalp, kanı pompalaması gibi mide-bağırsak sisteminin alınan yiyecek maddelerini özgürsebip işe yarayacak hale dönüştürmesi gibi, beyin de zihin olur. Peki? çünkü birazcık birazcık üst düzeyle karmaşık ama burada artık işin parmaşık olma tarafı tamamen bitiyor. İşte da. Tabii o zaman çok şey yapmış olan bir adam çok çok önemli bir anatomist fakat bu ettiği laftan ötürü çok alay almış olan bir adam. Böyle bir popüler portresinde küçük küçük parçaların her birinin insan komisyonunda ve gelişiminde olan her şeyle ilgili bir küçük parça işi Dinsellik, maceracılık aşk, o, bu hepsi için küçük yer olduğunu düşünmüş. Onu da göstermiş gelene göre insanlarda inanmış. Daha sonra Florence güvercinlerle yaptığı çalışmalarda beynin değişik noktalarının several korteksten serebellüma kadar değişik zihinsel olaylar ilgili olduğunu söylemiş. Daha sonra Broca ilk defa konuşma merkezini keşfetmiş. Yani beyinde bak şurası var. Konuşma orayla ilgili, bunu bir hastada görüyor ve daha sonra tekrarlanıyor. Gerçekten de bu doğru, bu belli Arkasından dernek ediyor ki bir alan daha vardır. Bu motor bir alandır, bu duysal bir, algısal bir alandır, tamam. Yani yeni yer var. O da o yerde böyle gökler, bilmem ne, kulak filan bir şeydi orada işte. O hasar gördüğü zaman da kişi konuşamıyor zaten. İşte bu ferşlerde filan, özellikle adam sahilini kullanıyorsa, ve sağ tarafa geldiyse kişi konuşamıyor. Neden? Çünkü konuşma merkezi sol tarafta. Tamam. Freç ve hisnik. bizim beynimizde hemen şu frontal lobun bunun arkasında bir alan var. O alanda bir küçük bir strip var, bir hat var. O hattın üstünde sizin hareket ettirebildiğiniz bütün yerler temsil ediliyor. Dolayısıyla uyardığımız zaman el, parmak, o parmak, vücut, beden vesaire hareket ediyor. Dolayısıyla neyi bu göstermiş oluyor? İşte bütün bu hareketler beyinden organiz olunur. Bots, Florens'in gösterdiği o deminki olayları köpekte gösteriyor. Hewnings-Jackson, işte şimdi var ya, o sürüngansı beyin filan ortaya çıktı. O da gösteriyor ki, esasını sadece speridual kortekse bakmayalım. Yukarıdan aşağıdan yukarıya doğru hem ontogenetik hem filogenetik olarak bir hiyerarşi vardır. Yukarıya doğru çıktıkça şeyler, işlerinden çok daha karnışık bir hal alır. Artık o zaman şunu söyleyebileceğiz. Üç, zihin beynin bir ürünüdür. Buraya geldi. Zihin beynin bir ürünüdür. Peki, şeyler buluyor. Zihinden de ilgili bir sürü hamları da var aynı zamanda. Ayrıntılarına girmiyoruz burada. Dolayısıyla Helmholtz ilk defa evet zihin beynin bir yürünüdür. Meselesini deneylerle ölçerek gösteriyor. Fener şimdi ne dedik? Bilim olabilmesi için gözlenebilmesi lazım ve ölçülebilmesi lazım. Nasıl ölçülecek? Zihinlenen Fehner bir ölçme biçimi geliştiriyor. Bunun psikofizik deniliyor. Teknikler geliştiriliyor. Olasılık da siz araştırma yöntemleri dersinizde psikofizik teknikleri okudunuz. Çünkü bugün de kullanılmakta. Dolayısıyla onun arkasında da bir teori var. Weber-Fehner kanunu denen bir teori var. Bu teoriye göre zihinsel olayların ölçülebilmesinde kullanılabilecek teknikleri geliyor. Şimdi o da enteresan adam Hani çoğu doktor ama bir sürüsü her şey. Mesela Fenner'e bakıyorsunuz. Fenner bir matematikçi. Aynı zamanda bir fizikçi ve aynı zamanda bir filozof. Şimdi bakın. En son ben multidisipliner diye bir noktaya geleceğim. Yani bir sürü dalın bir araya gelmesiyle oluşan bir şeyden edeceğim. Esasında aynı olan renesansları. Bu büyük zihinlere baktığınız zaman bu adamla aynı zamanda bir sürü şey. Leonardo da Vinci'ye baktığınız zaman adam aynı zaman evet bir ressam, aynı zamanda mimar, aynı zamanda bir meniz, aynı zamanda her şey. Burada da her şey. Yani o zaman demek ki yeterince zekiyseniz bir sürü şeyi kendi zihninizde toplayıp ondan bir ürün çıkarabiliyorsunuz. Bugün ise böyle bir şey değil. Bu defa ne olması gerekiyor? Bu bir sürü şeyin bir araya gelmesi için bir sürü bilim dalından insanın bir araya gelmesi gerekiyor. Multibisik O zaman dört. Belindeki sinirsel aktivite elektrikselse ve Newton yasalarına tabi ise, buraya geldi değil mi? zihinsel aktivite de aynı olaylara göre çalışmalıdır. Niye? Eğer beden böyle çalışıyorsa, zihin bedenin yani beynin bir ürünü ise o zaman beynin de aynı şekilde fiziksel yasalarla açıklama olması lazım. O zaman işte bilimsel psikoloji. Bilimsel psikolojinin ortaya çıkması gördüğünüz gibi çok çok sancılı bir iş süreçinin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu bir süreçinin şey, kimisi doktor, kimisi fizyolojik, kimisi şu mu filan filozofların çalışmaları ve düşünceleriyle kullanılıyor. <gülüyor> e, <Leipzig, pardon, gülüyor> Wund, Wilhelm Wundt tarafından 1879 yılında Leipzig'te kuruluyor. Principles of physiological psychology. Yani kurduğu yeni psikolojinin yeni tabirini ben burada kullanmıyorum. Neur psychology diyor yeni psikoloji. Niye yeni? Çünkü bir de eskisi var. Neydi o eskisi? Tersefi psikoloji. Yeni psikolojinin adı fizyolojik psikoloji. Yani bizim psikoloji kuruldu dediğimiz şey esasında fizyolojik psikoloji. Yani adamlar kurdukları o noktada psikolojiyi fizyolojiyle bağdaştırarak Neden? Çünkü onun psikolojinin bir bilim olmasını sağlayan şey şu hikayede gördüğünüz gibi fizyolojiyle ve onun teknikleriyle bağdaştırılmış olması. Sonra neye geliyoruz? Psikolojide bir ekoller dönemine geliyoruz. Şimdi ilk ekol. Yapısalcılık. Kurucusu Wilhelm Wundt. Yani Wundt'un kurduğu şey esasında yapısalcı ekol altında kurulmuş olan bir şey Aman ya, Almanya. Biliyorsunuz ekol nedir? Belli bir yerde, belli bir kişi tarafından, belli bir tekniği olan, belli bir tanımı olan. O yüzden ekol değil mi? Şimdi bu. Şimdi tanımına bakalım. Yani ilk defa bu psikoloji kurduğu zaman bir psikoloji şunu yapmalıdır. Şu. Psikoloji sağlıklı insanın vakti psikiyatrik vakaları kabul etmiyor, sağlıklı insanın bilincini, bilinç altında kabul etmiyor, ögelerini analiz eden, yani İngiliz görücüleri gibi, böyle küçük küçük bilimler var, o bilimler toplanıyor. bir şey yapıyor ya, o bilimleri bulmaya çalışıyor, bilim onlar. <gülüyor> Tekniğin içe bakış. Şimdi içe bakış dediğiniz zaman hepiniz klinik psikoloji okudunuz, Kiminlik psikoloji bir tekniğidir, değil mi? Introspection, içe bakış. Yani içe bakış, kişinin kendisini tahmin etmesi, falan. bu anlamda değil. Bu şu anlamda. Şimdi bir takım hoca, çok böyle tipik bir anlam söylemiş adam. Yani diyorlarmış ki, saatinizi kurabilirsiniz hocanın evden çıkışıyla. O kadar dakik bir adam, böyle psikak bir adam. Şimdi Wood diyor ki, budur diyor, psikoloji budur diyor. Eğitilmiş içe bakışlı o ögeleri bulacağız diyor. Ve öge şeysinde de ilk defa duyumları çalışıyor. Daha basit olduğu için. Duyumları ögelerini analiz edecek. Yani şimdi gör yenin şey, yerin bir ses şiddeti oluyor. Diyor ki şimdi sen ne hissediyorsun, ne duyumsuyorsun? İşte şu kadar şiddet, şu kadar satürasyon, şu kadar kompleksite, şu kadar dinlenme. Yani ama hiçbir zaman ben işte Almanya'nın bildiğim harçlı şey yapıyorum, duyuyorum demeyeceksiniz. Aldır, istiyor. Duyumun ögelerini istiyor. Yani nasıl yapılabilir böyle bir şey? Şimdi zaten o iş organize olduğu zaman siz zaten orada imdadi bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü o en fazla birinci protezlerde olan bir şey ve siz onu kontrol edemiyorsunuz. Ama hoca yaptırmış. Şimdi daha sonra diyorlar ki ya bunu kim yapıyordu? Eğitilmiş işe bakmış. Kim yapıyordu? Hocam asistanları yapıyordu. Ya yani şimdi asistan diyebilir mi ki? Ya hoca ben böyle ögemege analiz edemiyorum. Diyelim. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar hayatta doğru yapmak güzel bir şey. Yanlış yapmak da güzel bir şey. Bir kere her bela bir nasihattan evladın hikayesi var. Yani başımızı bir bela gelirse daha iyi olur söylemek getiriyor. Onun da ötesinde. Her yanlış doğruyu bulmak için bir çabayı harekete geçir. Gerçekten de baktığınız zaman psikolojinin diğer ekolleri yapısalcılığın şu veya bu yönüne karşı ortaya çıkmıştır. Örneğin bilinç Freudian psikoanaliz bilinçaltı bilinç fikrine karşı çıkmıştır. Gestalt ögeleri analiz fikrine karşı çıkmıştır. Davranışçılık tamamen böyle felsefi bir şey olan işte ögelerin analiz falan filan diye bir şeye karşı çıkmıştır. Ve bu da güzel olmuştur. Yani güzel bir yanlış yapmıştır. Şimdi o zaman ee, birincisi bu. Kimler etkileniyor? İngiliz görgücü ve ile etkileniyor. Çok açık bir şey İkinci ekol işlevselcilik, John Duhm hikayesini hiçbir zaman psikolog psikologu olmuyor, bir olarak görmüyor, her zaman bir filozof olarak görüyor. Fakat tarih onu işlevselciliğin ucuzu olarak değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan bir ekol bu. 1896-1930 arasında devam ediyor. Tanımım. Şimdi diyor ki bu William James, bir dakika yani sen neye cevap buluyorsun? Ne? Ne sorusuna cevap veriyor? zihin nedir? Öges, ögelerin analiz hikayesi. Soru olmaması diyor. Soru niçin sorusu olmamadır? Çünkü canlı davranışlarını bir amaca yönelik olarak Gerçekten de hayvanlara laboratuvarda bir şey öğrenmek için ne yapıyorsunuz? Hayvanları aç bırakıyorsunuz, kilosunu azaltıyorsunuz. Hayvan her an bir ihtiyacı içinde oluyor. O yiyeceği elde etmek için öğreniyor. Başka bir şey için değil. Ve gerçekten de bu, canım o hayvan diyeceksiniz ya, Amazon'da hiraşisi var, en üstte kendini gerçekleştirme var. Yani bir şey yapıyorsak bir amaca yönelik olarak yapıyoruz. O zaman psikoloji amaca yönelik çevreye uyum yapan, canlının zihinsel süreçlerini inceleyen bilim dalı olmalıdır. Demek evet soru değişiyor. İşte tabii bunun öncüsü Darwin Uyum saldı. Ve diğer isimleri. Peki. Şimdi davranışçılık. Bir devrim. Watson. Diyor ki, biz ne yapıyoruz burada şimdi? Hani felsefeden kendimizi kurtaracaktık? Bu işte yok çevreye uyumdu, yok efendim amacıya denildi, yok öğelerini analizdi. Bunlar felsefe şeyler diyor. Eğer biz yine bu terimlerden konuşursak ne olacak bu psikoloji? Yeni baştan geldiğin yere geri dönecek. Biz sadece diyor, dıştan gözlenebilen davranışları ve bunları ortaya çıkan uyarıcıları incelemeliyiz. İşte o zaman psikolojinin tipik klasik paradigması ortaya çıkıyor. Nedir o paradigma? Uyarıcı davranış paradigması. Yani ki uyarıcıyı ölçeceğiz, davranışı ölçeceğiz, x arasında bir inişe yer olacak. Arada ben gözünle inkar etmiyorum. Ama insan davranışını anlamak için öyle bir şeye bakmaya gerek. Onlara bakmadan. Gerçekten de e, bunu böyle yapıyor. Gestalt gözlem yöntemlerini kullanıyor. İşte Pavlov, Bechterev gibi adamlar bu şeyleri öncüler. Bu ne olmuyor. Neden baksın çalışmalarını sadece hayvanları yönelikti? Niye insanı kullanmıyor? Bakın bana bir uyarıcı bir şekilde etki yapıyor, size tamamen başka yapıyor. Bana bugün böyle etki yapıyor, yarın başka türlü etki yapıyor. Demek ki arada bir şey var ve uyarıcın anlamını değiştiriyor. Ve bu aradaki şeyi anlamadığınız müddetçe en son analizde insan anlamınız mümkün değil. Zaten de Watson bir noktada işi bırakıyor, dükkanı kapatıyor, üniversitede ayrılıyor. Niye geçiyor arkadaşlar? Reklamların işini geçiyor. <gülüyor> Evet. iyi İyilik yapıcıymış. ama önemli. Şimdi düşünüyoruz değil mi? Böyle bir sürü bir insanlar, birileri nasıldır filan diye bir şeyler yapmış. Çocuk. <gülüyor> <gülüyor> İnsan bir şey, hayvandır yazıyor. Bu ne demek? Düşünme böyle şeyleri. Şimdi düşüneceğiz ki doğruyu bulacağız. Değil mi arkadaşlar? Şimdi şöyle niye geldik? Şeyle beraber savcılık ve davranışı İşlevselcilikle bilince geldik, e, Watson'la beraber davranışa geldik ve tabii ki aradaki şeye göz önüne almamız lazım. Ve psikolojideki ikinci devrim, bilissel devrim ortaya çıkıyor. Pardon, bunu önce şey yapalım, şöyle. Ondan sonra yeni davranışçılık adı veriliyor buna. İsterseniz liberal davranışçılık da diyebilirsiniz. Öbürsüne ne deniyor? Klasik davranışçılık veya hadikal davranışçılık deniyor. Bu Talman, Hal o meşhur sıçan filan hatırlıyorsunuz ve tanımı psikoloji canlının uyarıcılara verdiği dıştan gözelebilen davranışlarla <gülüyor> bu zaten bildiğimiz tanım uyarıcı ile davranış arasında giren olayları inceleyen bilim dalı. Yani ne oluyor? Zihnideşim için. Yani biz uyarıcı ve davranış ilişkilerini inceliyoruz, davranışları inceliyoruz ama bir de aradaki zihni de inceliyoruz. Öğrenmeyi inceliyoruz, belgeyi inceliyoruz, kişilik özelliklerini inceliyoruz, aradaki şeyi inceliyoruz. Nasıl inceliyoruz? Onları biz gözleyebiliyor muyuz? Onları doğrudan biz ölçebiliyor muyuz? Hayır. Uyarıcı ve davranış arasındaki ilişkiden çok parmışlık araştırma desenleri kullanarak, çok üst düzey istatistikler kullanarak yapıyoruz. O yüzden psikoloji öğrencileri neyle araştırmacı oluyor? Olmak zorunda çünkü. İşi onu gerektiriyor. Onun için istatistik çok ilginç. Şimdi bu bir yapmış Yani ne oluyor? Bir inferans, bir çıkarsama, bir istildar oluyor. Yani siz o aradakini görmüyorsunuz ama çıkarıyorsunuz. İstildar ediyorsunuz, infer ediyorsunuz yakın bir Şimdi bu da öyle. Şimdi bu demiz sözünü etmiştim, yapısalcılığın karşı ortaya çıkıyor. Kurucusu yine bir Alman, 1913 Wertheimer tanımı, bütün parçalarının toplamından başka bir şeydir. Yani zihin, zihni oluşturan şeylerin üst üste toplanmasından ortaya çıkan bir şey değildir. Gerçekten de ne oluyor mesela? Ben size diyelim ki mesela o Müller-Larya ilüzyonunu hemen düşünün. İki tane aynı uzunluktaki çizgi ben bir daha uzun görüyorum. onu söyleseniz de uzun görmeye devam ediyorum. Ama biz aynı uzunlukta eğer zihin olan şeyi olduğu gibi görüyor olmasaydı biz, olsaydı, biz niye bu farklı görüyorduk? Görmüyoruz çünkü. Çünkü zihin Aktif olarak bilgiyi harmanlıyor ve oradan kendisine bir sonuç çıkartıyor, işletiyorları. Ve hiçbir tanesinin üzerinde durmadığı bir başka şey, psikoanalizle birlikte, Freudla birlikte yine Almanya'da kuruluyor. psikoloji diyor, psikoloji şu olmalıdır. Bilinç altının müdahaleci kuvvetlerinin bilinç Bunlar arasında bir çatışma alanları ve bu çatışmaların davranışa etkisini inceleyen bilim olur. İşte o yüzden de bir çocuk geliyor ki geliyor hemen böyle gerisine gidiyor. Acaba bu çocuk küçüklüğünde annesiyle babasıyla nasıl ilişkisi olmuştu? Yok işte nasıl yapalım bilmem ne yapalım falan filan hikayeleri. Yani bugünkü davranışlarımızı bilinçaltına ittiğimiz olayların bir sonucu olarak görünen bir şey. Freud tabi ki yani Kuşkusuz ki çok büyük bir deha. Klinik psikoloji için, psikiyatriye için çok önemli. analiz kısmen doğru olabilir, bir sürü yerde doğrudur. Ama onun ötesinde bilinçaltı dendiği zaman illa bunun patolojik olması gerekiyor. Bizim bütün zihnimiz bilinçaltı mı? Bütün öğrendiklerimiz, bildiklerimiz, onlarımız, bunlarımız bir şeyi nasıl algılayacağımız, nasıl şeyimizi, hayatımızı düzenlediğimiz, ne gibi planlar yaptığımız, siz onlara böyle oturup geceleyin mesela, tamam, şimdi benim düşünme zamanı. Saat, bir şey akçı, buçuk, oğlan. Öyle mi yapıyorsun? Bir de baksa pat böyle bir plan aklınıza geliyor. Pat diye mi geliyor? Eğer pat diye geliyorsa onun mülümsal ve doğru olması mümkün mü? Hayır, pat diye gelmiyor. Zihin onun yerine işliyor, oraya kuyuyor, buraya koyuyor, karşılaştığı bilenle sizin sonunda o zamanla bilincinizle bunu pat diye geldi zannediyorsunuz. Öyle değil. Yani en basitinden bir öğrenme. Siz bir şey öğrendiniz zaman hani zannediyorsunuz ki tırnak öğrendim, kitabı kapattım, tam öğrenmiş. Öyle değil. Zihin bunu işlemeye devam ediyor göreve bağlı olarak bir daftar, üç daftar, saatler boyunca, günler boyunca, yıllar boyunca işliyor. Nereye işliyor? Hipokantus da işliyor. Hipokantus öğrenilen şeylerin uzun süreli belirleye aktarıldığı beyin yapısı. Alzheimer'da ilk defa giden, Alzheimer hastası ne yapıyor? Eskileri çok güzel hatırlıyor. Öğreniyor da, en karmaşık şeyleri satranç oynuyor. Öğreniyor. Öğreniyor ama. Doktora diyor ki isminiz ne de işlemi sanmıyor. Benim adım nasıl? Kopuyu kopartıyor, dışarı çıkıyor, kopuyu açıyor, içeriye yok. Siz kimsiniz? Öğrencilerin uzun süreli belli Yani buradan şu en vasit tarihine bakım bir öğrenme bile o siz öğrendim zannedip dediğiniz zaman öğrenilmiş olmuyor. Ve bunun en yoğun çalıştığı zaman da geceleri oluyor. Gece, siz yatarken zihin onu yerleştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla esasında bizim zihin dediğimiz şey çok büyük bir çapta, neyse bilin çapta. Yani hiç farklı da olmadı. İşte büyüklüğü de zaten oradan geliyor. Zorluğu da oradan geliyor. Şimdi ne olduk? Bilişe geldik. Biliş bölümü, son noktamız bu net bir şekilde öğreniriz esasında zihinsel olaylar beyinde farklı elektriksel uyarımlara yol açıyor. İşte elektrofizyoloji inşallah bu üniversitede kuracağımız kurmayı amaçladığımız elektrofizyoloji laboratuvarında biz bu bir şeyimizi olacağız. Ve son iki slaydımız bir, İnsanlık geldi. Önce bilindiği, sonra bilim olduğu bir sürü farmasötik işlerden geçti. Epoleri etkisi altında onu bunu yapmalıdır, şunu yapmalıdır, onu yapmalıdır, bunu yapmalıdır oldu. En sonunda geldiğimiz bugüne geldik. Geldiğimiz bugün şu. Bilişi de koydular ya, olmadı. Şimdi ekonomide şey vardı. Diminishing returns veya marginal returns denilen şey var, şey var. Bir şey yapmaya başladığımızda hızla o böyle bir etki yapmaya başlar. Ondan sonra yine etkinin gücü azalmaya başlar. Neredeyse artık eğri bir plato çizmeye başlar. Yani artık o şeyin hiçbir gücü kalmamıştır, etkisi kalmamıştır. Şimdi psikolojinin bugünkü paradigmalarıyla artık psikoloji bir ışva, bir doyum, bir plato noktasına gelmiştir. Bundan sonraki noktada yeni bir paradigma gelmesi lazım. O yeni paradigma da Bilişi beyin temelinde ele almak. En ufak bir sözel şeyi bile beyin farklı şekilde korunuyor elektriksel olarak. Bu sadece elektriksel tarafı, bir sürü başka tarafları da var. Ama en şey olan elektriksel tarafı. Şimdi beyine geldiğimiz ama hani biz bizeyken biz bizeyiz. Az olalım biz olalım. Neydi? İşte psikoloji var. Psikolojinin teknikleri alıyoruz. İşte o teknikleri, testi, mesleği, gözlemleri falan filan. Bir şeyler yaptık. Geldik. Senenin 2000 ne kadar? 1990'da beyin 10 yılı ilan edildi. 10 yılında her şey yapılacak zannedildi. 2010'da hala daha hiçbir şey yok ortada. Şimdi Obama yeni baştan bir beyin çığlığı açtı. Çünkü beyin evrenin en karmaşık nesnesi. İnsan zihni Evrenin en kaynaşı meselesi. Bunu psikologlar olarak bizim tek başımıza almanız mümkün değil. Çünkü zaten eğitiminiz, hani fizyolojik, psikoloji dersleri falan filan alıyoruz ama eğitimimiz bu değil. Hani işin o yönde var da işte. Biyolog, bunu tek başına yapması mümkün değil. Neden? Biyolog evet bütün fizyolojik olayları, olayları bunları falan filan biliyor ama psikoloji bilmiyor. İkisinin de bunu istatistik, istatistik bilmi olmadan yapması mümkün <gülüyor> değil. İstatistikçi yöneticiler, şey, tabi bu şeyleri, bu verileri analiz etmeleri vesaire şey yapacak teknikleri bize veriyor. Bu güzel. Ama diyelim ki siz yeni bir takım şeyler, sinyal, eg bir sinyaldir. Yeni sinyal analizi teknikleri bulmak istiyorsunuz. Bu bir sürü sütü yemem lazım, bir yemem lazım, bir süt yemem lazım, bir Şimdi daha iyi huşuyamsınız, biz daha Şimdi siz insan zihnini anlamaya çalışıyorsunuz. İşte efendim ben varsayalım ki zann ediyor ki beyim şu, bu böyle bir işi yapıyor. Tamam. Nasıl, nasıl deneysel olarak çalışacağım? Çok basit. Adam yatırsınız, ameliyat mısasını o tarafını çıkarırsınız. Bakarsınız hakikaten olmamış. Böyle bir şey dedim, değil mi? Değil mi? Efendim hayvanla yap. Tamam doğru yaparsınız. Bazı etik ilkeleri olarak yaparsınız. çünkü onlar ilgili etik ilkeler var. Ama bu defa da, yani ben şimdi hayvanla insanı genelleme yapabilir miyim? Ya, ölçüde yaparım. Hani şöyle göreniz Jackson vardı ya. Beyin karmaşlıklaştıkça bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Yani şimdi bir sıçanda bakacağım, o nasıl insanla da geçecek. Tamam, o beyant koşullama, sıçanda geçmeliydi. Ama hayır, bu o beyant koşullama. Şimdi çok daha üst düzey işlerden bahsediyoruz. O zaman ne oluyor? Ha, bu demek ki böyle olmayacak. Nasıl olacak? Klinik örneklemler. Şimdi klinik örneklemler nasıl travma veya hastalık neticesinde değil? Demin mesela, hani hipopampusunda hasar var. Siz diyorsanız hipopampus şunu şunu yapar, o zaman bu hasarı olan insanlar ki azalma hastalarının böyle böyle olması lazım. Şimdi iş buraya geldiği zaman, hem de insanlarda hasarla geldiği zaman karşınızdaki adam için tıp yok. Dolayısıyla onların da olması lazım. Şimdi bu iş böyle devam edip gidiyor. En sonunda bir noktaya geliyorsunuz ki felsefe lazım. Ya multi disiplinler bakın tam multi disiplinlerden başlıyor felsefeye kadar ve tabi şey yaptığınız zaman e, bunu böyle yaptığınız zaman da bunların her birinin getirdiği teknikler var ve bu teknikleri hepsini bir arada kullanmanız lazım. Nedir işte davranışlar? Tabi ki davranışları kullanacağız. Bizim işimiz şu. Neurotikolojik testler, neurotikolojik görevler geçen hafta göre kullanacağız. Ne kullanacağız. Elektrofizyoloji, bizim açımızdan en önemli teknik elektrofizyolojidir. Yersel rezolüsyonu düşüktür, bizim için çok kadar önemli değil. Zamansal rezolüsyonu bilinen en yüksek tekniktir. Kolonistik bizim için çok önemli, beyin için çok önemli. MR yani şimdi siz EEG'yi bir takım bir şeylerle buluyorsunuz, yersel rezolüsyonu çok düşük. Eğer siz EEG'yi MR altında çekersiniz, MR yapıları EG görürsünüz, İkisini birleştirdiğiniz zaman hem zamansal hem yersel rezolosyonumuz çok yüksek olur. Bizim böyle çalışmalarımız var, yayınlandı. Ve fonksiyonel MR, şimdi o elektriksel olarak şey yapıyorsa bu beynin kanlanması temelinde çalışan bir şey. Altında yapan şey denilir. Bir yer çalıştığı zaman oya kan gider, besin gidecek, işte artıkları geri alacak, kan gider. Kanlanma aralığının çalıştığını gösteriyor işte. Onun da önemli bir tekniği. Bu, blood oxygen level dependent tekniği. Dolayısıyla, ne olursa işte biz biyoloji gösteriyorsunuz, eğer kanlanmayı FMRG ile şey yapıyorsunuz, ha burası kanlanıyor, demek ki bu buraya. Bu da bir başka. Dolayısıyla psikolojinin örtüsü. Görüyorsunuz ki çok uzun bir örtüsü var. Zannetmiyor ki, herhangi bir dağın bu kadar uzun bir tanmışlık geçmişten gelmiş olsun. Ama biz burada, şimdi artık bu olaylara baktığımız zaman, niçin beyin yani sorduğumuz zaman, beyne bakmak lazım. Dediğimiz zaman niye böyle dediğimizi konuşmanın arkasına şimdi çok daha net olarak verebileceğiz. Yani bu oluyorsunuz muhakkak ki. Bundan sonraki konumuz beyin. Bildikleriniz bilmiyor. Ondan sonraki konu daha farklı. Dolayısıyla bu dizi içerisinde diye doğru yiyecek? Böyle baştan başlıyor. Bilissel nörobilim. Sadece nörobilim değil bilimsel bizi ilgilendiren işte moleküler bilmem ne vesaire şunlar değil. Bizi ilgilendiren bilimsel olanları bunu daha iyi anlamış olacağız ve daha başka şeyler yapmıyor. Doğru da geçelim. Çok tişir arkadaşlar. Akşamınız saat <gülüyor>